Siz tevhidi elde ettiniz. Çok Allah'ın özel has adamlarısınız siz. Ehli tevhidsiniz. Ya işte bu sünneti başka şeyden telef ederiz. Ne Olur mu böyle şey? Bizim imamımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi, tabi olan ona bu sözü söyler mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 saat bir rükatte durardır. Gece namazında. Ayağının altı hasır keserdir, kanardır. Hazreti Ayşe diyor ya Resulallah acı kendine. Allah gelmişini ve geçmişini affetmiş. İstemez misin Ayşe? Şükreden kullardan oluyor. Biz ne yaptık ya? Bir tevhid elhamdülillah yakaladık. O da teorik olarak yakalamışık. Pratik olarak inan ki tevhidi yakalamamışız. Tevhidin pratiği var ya çok zordur. Amele dökmemiz lazım tevhidi. Sadece ezberden tamam, isim, sifat dedik bitti mi? Onu amele dökeceğiz. Onun için camide insanları nasıl kendimize ısıntıracağız? Bunu bilmemiz lazım. Davetin motodu çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Yani bazen, bazen arkadaşlar, bazen arkadaşlar gelirler soru soruyorlar. Hocam ben filan şeyde davet yapacağım. Hayır diyorum sen senin yapın davete müsait değil. Sen mahallende hiç davet yapma. Çünkü sen ağzını açtın, milletle, milleti kendinden hürkültürsün. Üslubun, adabın yoktur. Yetiştirmemişsin kendini. Sertsin, vurup kırıyorsun, millet nefret eder. Millet böyle dilden hoşlanmaz. Bir de sen millet sağa diyor, sen sola çekiyorsun milleti. Olur mu ya? Bunu içeyim yamin diyelim. Ha milletin koluna gideceksin, yürüdükçe ona bir şeyler anlatacaksın. De, asıl davet budur. Bazen davatçı vacip tür üzerinden anlatamazsın. Bazen terk etmesi vaciptir davat. Eğer zerel veriyorsun. Zerel veren insan bir, tane, bir ülkeyi yapısında davat yapamıyor. Ne yapacak? Ben diyorum ona kardeş sen git, İslam'ı yaşa. Kılık kıyafetinde, çoluk çocukunda beş vakit camide namazını kıl, İslamiyet'i yaşa. O semte hiç ağzını açma. Ne tevhid ne bir şey anlatma. Sadece İslam'ı, tevhidi sen yaşa. Yaşadıktan sonra en büyük davattır. En büyük davattır. Sen kendi haliyle davet ediyorsun insanlara. İnsanlar diyorlar, bırak seni tanısılar, cüvensiler seni. Çünkü davatçının alimler diyorlar, tene sermayesi var. Olmasa evinde otursun. Nedir? Birincisi güvenç. Sana güvensin karşı taraf. Neye güvensin? Sadakatine, ihlasına, ilmine. Sadakat nedir? Bu adam söylediği doğrudur. Söylediği boştan söylemiyor. Kendi havasından söylemiyor. Bu doğrudur. Bir ilmi var getirip buradan veriyor. Anlatabildim mi? bir de neyine şey yapsın, sadakatine, e, bir de ilmine cüvensin senin. Desin bu adam, alimlerden naklediyor. Biz ne dedik geçen der Hiçbir zaman söylemeyin. Bu böyledir. Bu hadis böyledir. Bu sünnet böyledir. Hayır. Her zaman ağzınızı öğretin. Neye? Ağzınızdan çıkan kelimen olsun, alimler böyle dedi. İmamlar böyle dedi. Hocalar böyle diyor. Çünkü onlar, sen bir bizim toplumda bir tane insanoğlu bir tane dese bu böyledir. Anlamı geliyor. Sen diyorsun öyledir. Bu fıkı senin fıkındır. Halbuki senin fıkın değil. Bu alimlerin fıkkını aktaracaksın insanlara. Alimler böyle diyor. Yani sen yani şimdi ben gelsem tubla ilgili bir şey söylesem size. İnanmasanız hakkınız var. Ben desem bunun zararı var içmeyin suyu. Sizin hakkınız var inanmayacaksın. Ama ben doktor olsam, bir kimliğim olsa Tanınmış olsam, hepiniz niye hocam dersiniz, nedir, nedir zereli dersiniz? Saygı gösterirsiniz en azından sözümü hemen reddetmezsiniz. İşte bu da ilim de öyledir, din de öyledir. İkinci nedir? Sana güvensin, ihlasına, sadakatına. Demesin bu gelmiş başka bir akoldur, başka bir hedefi var, başka bir kimse için çalışıyor. Ha, güvensin sana desin, ha, evet bu bize muhalif ise de ama bu çok sadıktır. Allah rızası için çalışıyor. Bunu elde ettikten sonra çorap söküğü gelir, gelir arkas. İkinci sermaye nedir davacının? Bu davacı değil ki resmi davacı olsun. Hayır. Bu her insan davacıdır. Evinden davet başlıyor. İkinci sermaye nedir? Davette sevgi. Karşı taraf seni sevmedikçe dinlemez. Seveceksen İnanacak ve sevecek. Bu da kimde vardır? Resul sallallahu aleyhi ve sellemde. Resul ne diyorlar? Muhammed'in adı neydir? Muhammed'il emin. Emin nedir? Cüvenilir Emindir yani. Sadıktır. Sadıkul emin. Bir de seviyor, seviyorlardır mı onu? Çok seviyorlardır onu. Kabe'nin Resulullah 25 yaşlarında olurken Kabe yıkılır selde Hacer-i yerini kaldırırken aralarında ihtilaf çıkar. Kim sonra diğerler kim ilk girdi o bize hacam kültürü. Resullahçılar hepsi sevinir diyorlar. Bu çok çok sevilen bir şahsiyettir. Ve çok sadıktır, ve emindir. Onun için davette davetçinin içi sermayesi olması lazım. Bu cisini elde edeceksin. Civan'ı nasıl elde edeceksin? Hiçbir zaman kendi ağzından konuşmayacaksın. Hep ilimden konuşacaksın. Hep alimlerden konuşacaksın. Sevgini nasıl elde edeceksin? Bir sürü yolu var. Güler yüzlü olursun. İnsanlara hoş görür. Yok sanki biz tevhidiye kalemişiz diye böyle insanlara üstten bakıyoruz. Hayır. alçak gönüllü. Umuzlarımız böyle düşük olacak Müslümanlara karşı. Bizim umuzlarımız diktir. Böyle dik dürütmüş oluyor. Hayır. Umuzlarımız kafirlere karşı dik olması lazım. Musulmana karşı düşük olması lazım. Ezik olması lazım. Hatta bir yani hilafimiz var ise onunla, onun hatası var ise, o ehl sünnettir. İslam dairesinden çıkmış mı? Hayır, biz onu kurtarmak zorundayız. Eğer sen biz doğru yol üzerindeysek. Hediyeleşeceğiz, küler yüzlü olacağız, salam vereceğiz insanlara. Anlatabildim mi? Birçok bir arkadaş salam vermiyor. Ya bu ehli bir ettir, bu bilmem nedir. Olur mu böyle şey? Seni nasıl dinleyecek? Sen onu ücü gibi gör. O da seni ücü gibi görsün. Nasıl ortaya bulaşırsınız? Ortada şeytan zil takıp göbek atıyor. İşte işine geliyor. Ama biz bunu kaldırmamız lazım. Biz gidip insanlara alçak gönüllü olmamız lazım. Yaşlı amca yürüyür konuşum elinden poşetini alacağım. Amca seni ulaştırmıyor. Aa bu, bu bu, bu, insan dine bağlandığında böyle sakal kuymuş. Bu tam İslamiyet'i yaşıyor adam. O zaman seni, seni dinler. Sevse seni dinler. O zaman biz davatçı önce bir kendimize güven sağlayacağız. Sevgi sağlayacağız. Ondan sonra davata başlayacağız. Şimdi ben, ben ben geliyorum bir topluma. Kimse beni tanımıyor. Camide o amca bu böyle olmaz. Kardeşim sen kimsin? Görevli misin? Diyanetten mi gelmişsin? Hoca mısın? alleme Cihan mısın? Dinlemez seni. Yani sakal koydun mu alleme Cihan oldun? Hayır. İnsanların giriş noktaları var. Şimdi bir insanı ne kadar seviyorsak buradan kapıdan girse hepimiz ayağına bakarız. Karşılaştırırız, yerimizi veririz. Değerli bir insandır. Ama bir baktık pencereden atladı üzerimize. Ya ne deriz bu ya? Ne nasıl bir şey ya? Kardeşim olmaz. E biz öyle yapıyoruz. Pencereden atlıyoruz milletin üzerine. Ya gönülün kapısı var. Anahtarı var. Anahtarını atacağız gireceğiz. Gönüller izin ister. davetçi gönüllerden girmesi lazım. Böyle zordan bu iş olmaz. Zordan olsaydı Resulullah yapardı. Onun için ikrah لا din. Dinde yoktur. Dinde anlatacaksın. İkna ol, ol, ol, olan musulman olur. Bu dine inanan Müslüman olur. Kanaat getirip Müslüman olur. Kanaat getirmezse senin dediğin yola dönmez. Amel etmez. İşte bu davet meselesinde bizim çok eksigimiz var maalesef. İşte başlıyoruz fıkhi meselelerden. Ben istiyorum kardeşler, eğer bu selef davası derseler, gerçek ehl sünnet davasını üstlenirseler fıkhi meseleleri bir yan bırakmaları lazım. Tevhid meselesinden başlamamız lazım. Birinci hedefimiz Allah-u Teala kulları yaratan, yara, yaratma gayesi nedir? Tevhid içi yaratmış. Biz oradan başlamamız lazım. Evet. Şimdi bir de dönerim elü Sünnet'in şeyleri özelliklerini bilelim. Yani biz kimlik tespiti yapıyoruz. Her çeşit şey diyor ben elü Sünnet'im. Ama neye göre elü Sünnetiz? Bir bakalım elü Sünnet nedir? Kim bu sıfatlara, bu özelliklere uyursa o elü Sünnet'tir. Kim bu özelliklere muhalif ediyorsa. Kendisi ehl-i değil. Nedir sıfatlar? Birincisi. On dört tane madde var. Bulara ehl-i sünnet ehl sünnet olmak için bu on dört maddeyi anlayıp üstleneceksin. Ondan sonra sen ehl sünnet olursun. Tabi bu on dört madde genellemedir. 14, 20 da olur, 30 da olur, 10 da olur, atılır. Biz 14'ü ana çizgileriyle söylüyoruz. Birincisi nedir? Ehli Sünnet orta yoludur. İkrat tefvitten kaçan yoldur. Nasıl İslam dinler arasında orta oluyorsa, fırkalar arasında da ehli Sünnet orta yoldur. Yahudiler ne yapıyorlar? İfrata kaçırlar Hristiyanlar tefite İslam orta oldu. ehli i sünnet orta yoldur. Bütün itikadında, amelinde orta yoldur. Orta yolluk nedir? Dedik. ehli i sünnette siyah beyaz yoktur. Her zaman virgül var. Şerih düşecek. Böyle olmadıkça ehl-i sünnet bugüne güne kadar gelmezdir. Ehl-i sünnetine koydu 1400 sana ayakta durmuş. Diğer fırkalar nerede? hiçbir ayakta yoktur. En büyük fırka yüzde 95 nedir ümmette şimdi? Ehl-i sünnettir. Elhamdülillah. Bunları ne ayakta duruttu? Esneklik, orta yol, itidal yolu. Ne serttir kırılsın, ne imşaktır erisin. Çok imşak olsan, her gelen seni erir götürür, kaybolursun, kimliğin kaybolur. Ne de sertsin, Kırılırsın, kaybolursun. Esnektir. Ama neyle? Ölçülerle. Ölçülerle orta yolu bulur. Ne olmaz, her şey olmaz, bu caiz değil, diğer, ne de her şey halaldır, mahsuru yoktur, diğer. Ölçü var elimizde, o ölçülerle ehl sünnet orta yolu bulmuş. Bütün meselelerde, isim-sifat meselelerinde orta yoldur, itikatta orta yoldur, fıkıhta orta yoldur. Meselen tekfirde adamlar bütün bir günah işlediğini tekfir ediyor, bir fırka. O bir fırka da hiç tekfir etmiyor. Sadece sen ne la ilahe illallah Orta yol nedir? Ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnettir, la ilahe illallah dersin, kurtarırsın ama cerekiyle amel etmen lazım. Cünah işledin, evet Allah affedebilir. O günah üzere ölsen bile. Zine haramdır. Sen zine üzerine öldün. Ama namazın, niyazın var. Allah affedebilirsen. seni. İstese azap verir, istese affeder. Anlatabildim mi? Orta yol. O birisi sine diyor? Zine işledin senin işin bitti. Tövbe etsen, etmesen de madem sen Allah'ın emrini kırdın, sen hayır olmaz böyle. Orta yol budur işte. Bütün halinde, davetinde, matodunda, günlük hayatında neye uyuyacaksın? Orta yola. Ortaya yala uydun, sen kurtarmışsın. Sen ehli sünnetsin. Ondan dolayı alimler ne demişler? Selef alimleri. Ruhsatı ruhsatı güvenilen bir alim miydi? Yani bir alim sana dese oğlum bu caizdir, olur. Yüz sene gelse sene dese, böğüc bir alim dediyse sana olur. Yüz sene gelsin desin ya olmaz, ya siz ne anlarsınız dersin. Bu böğüc alimdir. O alim ilmiyle cevabı verir, lüksat Ama ne diyorlar ikinci paragrafı? Şiddeti herkes becerir. Şiddet kolaydır. Olmaz demek kolaydır. Bu olmaz, bu böyledir, bu noktayı koyma hayır. El i bir zaman çok meselede nokta koyulmamış. İhtilaf var ümmette. Bu ihtilaf da yerine göre rahmettir. Zenginliktir. Şimdi biz yanlış anlıyoruz. Diyorlar ki ihtilaf rahmet ise o zaman ittifak nikmettir. Hayır öyle değil. Terimlerin yerini değiştirmeyin lütfen. İhtilaf rahmettir evet bu konuda. Nerede nikmettir? İtikatta. Elhamdülillah bizim bizim sorunumuz yoktur. Dünkü arkadaş gibi dedi ben e, kıyası inkar ediyorum. Bizim biz inkar edebilirsin. Ehl-i sünnet değilse olabilir. Bizim ehl-i sünnette kıyası inkar eden yoktur. Biz seninle uğraşamayız. Bittim mesela. mesele. Yani itikatta el sünnet, sahabeden, Abu Bakir'den, radıyallahu anhü, bugüne kadar, elimizdekine bugüne kadar, hiçbir ihtilaf yoktur. Elhamdülillah. Hiç ihtilafımız yoktur. Bu nedir? İhtilaf burada nedir? Nikmettir. Ama fıkhi meselelerde ihtilaf nedir? Rahmettir kardeşim. Rahmettir işte. Rahmet de bin kendisini gösteriyor. İşte terimlerin yerini değiştirmememiz lazım. Cenelle... Bakma bir bazı arkadaşlar ne yapıyor? Cenelleştiriyor. İhtilaf nikmettir diyor. Ama tamam nikmettir. Yerinde nikmettir. Allah ne diyor? Malınız evladınız fitnedir. Ama bir ayette ne diyor? zinettir diyor. Sen hep fitne fitnedir. Evlet fitnedir. billah Olur mu ya? Ya aynen Rabbil Amin aynen kitabında zinettür diyor. E bunun yerini nerede değiştiriyorsun? Ne zaman Allah'ın yolundan mal, evlet seni aldı koydu o zaman nikmettir. Ha? Ne zaman Allahu Teala seni e, mal e, malın evledin seni Allah yolunda Allah yolunda malın evlediğinden oldun o zaman nedir? Zinettir, rahmettir. E bu terimleri böyle anlamamız lazım. Niye biz yerlerini değiştiriyoruz? Ondan dolayı ehlü sünnet bu meselede orta yoldadır. İfrat tefite kaçmaz. Evet, ikinci mesele ehlü sünnet vel cemaat İslam'ın temel kaynaklarını tazim eder, önem verir, sarılır, itibar eder. Temel kaynaklarımız nedir bizim dedik? Kur'an, sünnet. Kur icma. Bunlara itibar verir. Bir de bunlara itibar vermiyorsa ehli sünnet kimliğinden çıkmış. O kimliği hak etmemiş. Kur'an ve sünneti icma nedir? Dedik. Kur'an ve sünneti Kur'an ve sünneti sahaba, ona tabi olan, onlara tabi olan dört imam vesaire bugüne kadar imamların aynı şeyiyle anlamak bu icma etti işte. Yani bugün bir de bir gün bugün de bir bir tanesi gelsin desin, Evet, ben de Arapça biliyorum. Ben bu ayetten, bu hadisten buna istinbat ediyorum. O alimler böyle etmiş, o bilir. Ama bana göre böyledir. Bizde az kusura bakma. Biz ehli sünnet senin sözüne almadız. Biz ehli sünnet olar icma etmişler, bizim için icma. Elzemdir. Lazimdir. Bağlayıcıdır. Evet. Onun için biz sahabeden gelen fıkıhı biz kabul ediyoruz. Kitap ve sünneti sahabeden gelen fıkıhla kabul ediyoruz. Sahabenin fıkhını bize kim aktardı? Tabi'inler, etiba'u tabi'inler bir kadar. Akideyi kim aktardı? Onlar da. Ama akidede dedik nedir? Hilaf yoktur elhamdülillah. Bu Allah'ın istedikidir. Hilaf olur mu akidede? Olmaz. Ama şeriat esnekliktir. Dedik bütün peygamberlerin şeriatları ayrı ayrıdır. Niye bizim şeriatımız da ayrıdır? Çünkü onların her şeriatı bir kavme göre, bir topluma göre, bir çoya göre şeriat gelmiş. Ama bizim şeriatımız dünyanın sonuna kadar gelmiş. Esnektir, devam ettiricidir. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Onun için arkadaşlar ben burada iddiali konuşuyorum. Bir sahabe gelse, bizim itikat dersimizde otursa, dinlese bizi, evet diğer biz de bunu öğreniyorduk Resulullah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yabancılık çekmez. İdialidir, evet. Fıkıh meselesinde de bir sahabe gelse, Dört mezhebimize göz atsa 13 biz anlatsak, evet diğer aynen böyledir. Bak. Demiyorum Hanbeli Hanefi. Dört mezhebin. Dört mezhep sahabeden almış. İşte İbni Abbas Mekke'de kalmış. telebeleri onların bir mezhep kurmuş. İbni Mes'ud Kufa'da kalmış. Talebeleri bir mezhep kurmuş. Bu medreseler dört mezhep sahabelerden kaynaklanmış. Olanın işi altında bereket altında nürü altında çıkmış ortaya ilmilerini ilimlerinin n altında biz kitap boş sünnete icma itibar eden nedir ellü sünnettir. etmeyen iddia edemez beni el sünnet etse de biz kabul etmeliiz geçerli değil Evet üçüncü Ehl-i sünnetin, ehl-i sünnetin teç imamı var muazzamdır. Teç imamı var, mazumdur. İçisi yoktur. Bu ne demektir? Çor çor ile teklidi iptal ediyoruz. Bir tane insan var, bir tane imam var, onun sözü alınır hepsi ve tercih edilen emirleri hepsi terç edilir. Bir tane imamımız var. Onun haricinde yoktur imamımız. Ne bu Hanife, ne Şafii, ne... Hiçbirisi bütün sözü alınıp yani de bütün sözü terk edilmez. Sadece Resulullah'ın. Bir imamı var ehl-i O zaman bir tane gelse Hanefi mezhebine, yan Şafii mezhebine çor çoruna bağlı olsa ne deriz? Sen ehl-i değilsin. Ortaya çıktı mı şimdi dediklerimiz dersin öncesinde? Yani bir tane bir mezhebe taassup ediyorsa o mezhep hatalıysa o meselede zaten taassup ediyorsa Hanefi mezhebinin sünnete muvafakat eden mezhebine ne oluyor? İttiba oluyor. Bırak taassup etsin. İşte Resulullah'ın sözün üstleniyor. E bizim imamımızdır. Ama bir mesele hataysa, ihtiadi hata insan oğludur. Hataysa ona bağlanmak, Resulullah'ın sözünü terk etmek demektir. Bu da neye karşıdır? Bizim ölçümüze. Ölçü nedir el Sadece Resulullah'ın sözü alınır, mutlak. Dediği dediktir yani. Kimin? Resulullah'ın. Onun için İmam Malik ne demiş? Radıyallahu anhu El işaret etmiş Resulullah'ın kabrine, mescidinde demiş. Bu adam, bunun sadece bu kabir sahibinin bütün sözü alınır, bütün nehi tercih edilir. Onun haricinde her çeşit insandır. Hata yapabilir, doğru da yapabilir. Bu bir kaydedir. Onun için bizim tek imamımız var. İsmet sahibi olan bir tenedir. İsmet Resulullah beraber kabre girdi. Masumiyet. Masumiyet Resulullah ile beraber kabre girdi. Hiç kimse Resulullah'tan sonra masum değil. Kıyamet kopana kadar. Ama bir masumiyet daha var. Şahısta değil. Ümmettedir. Hicmaatedir. Resulullah demiş, ümmetim dalalet üzerine icma etmez. Demek ki ümmet dalalet üzerine icma etmekten nedir? Masumdur. Masumiyet bir şahıstan alınmış, ümmete verilmiş. Ne kadar bir azim dinimiz var ya. Yanlış kabul etmiyor. Millimetre oturuyor. Tabir caiz ise. Çünkü imkanı yoktur on tane alim batın üzerine icma etsiler. İmkanı yoktur. Dokuzu etse biri muhalefet eder. İmkanı yoktur. Bütün alimler dalalet üzerine icma etsiler. Onun için ismet alınmış kime verilmiş? Ümmete verilmiştir. Şahıs bizim için masum değil. Ve ehl-i sünnet vel cemaat o imamı en iyi tanıyan tanıyanlardır. Hiçbir fırka d-dia edemeyiz i sünnet gibi Resulullah'ı tanır. Çünkü Resulullah'ın sünnetiyle biz amel ediyoruz sünnetinin etrafına toplanmışız. Adımız nedir? ehli i sünnet vel cemaat Bu evin ehli kimdir? Sahibidir. Sahip çıkmış bir eva. Sünnetin de ehli kimdir? İşte ehli sünnettir. Kim o kimliği taşıdı? Ehli sünnettir. Sahip çıkmış ehli sünnete. Bu ehli sünnetin atrafında toplanmışız. O ehli sünnet bizi toplamış bir çat altında. Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Ehli sünnet vel cemaat Resulullah'ı en iyi tanıyandır. Bütün halini, ahvalini, kavlini, fiilini tanıyan odur. Nasıl uyumuş, nasıl kalkmış, nasıl öksürmüş, öksürürken ne demiş, apkürürken ab ne demiş, Resulullah nasıl gelmiş, nasıl gitmiş? ihtiyacını nasıl görmüş? Namazını nasıl kırmış, zakatını nasıl vermiş Aden Ze'ye? tabir caiz ise Resulullah'ın Aden Ze'ye bize bütün hareketleri inceliğiyle beraber olmuş. Bu بس ehli Sünnet'te var. Ehli sünnetin dışında bütün fırkalarda yoktur. İddialı konuşuyoruz burada da. Onun için ehli sünnetin yolu nedir? En, e'lemdir, ehkemdir, eslemdir. Ne demek bunlar? Alem nedir? En iyi, Resulullah'ın halini bilendir. Evet. İkincisi, ehkem nedir? En sağlam. Biz sağlam yerden alıyoruz kaynağımızı. Çünkü hadisleri biliyoruz, Resulullah'ın sünnetini biliyoruz, Eslem nedir? En salamat yoldur. Resulullah'ın eteğini tutan nerededir? Cennetin kapsındadır. Başka çarası yoktur. Başka fırkalar dedeyici bir değil. Diyorlar selefin yolu eslemdir. Ama bizimki alemdir ve İftira ediyorlar. Nasıl olur? Bir de Allah şaşırıyor başka fırkaları. Bize Eslem'dir. Yahu selamet olduktan sonra ilminde kıymeti var. Zada selamet ediyor. Tabi. Nasıl selamet olur ilimsiz? Biz diyoruz, inanıyoruz ki bizim yolumuz en sağlam yoldur. Çünkü biz Resulullah'ın yoluna saldırmıştık. Sarmış, Sırat-ı müstakim üzerine ayağımızı basmış, devam ediyoruz. Allah da inşallah bunun üzerine bizi kılar. Resulullah'ın havuzunda onu ile birleştirir ve cennete rahmetin altında bizi barabar sokar ve orada Resulullah ile barabar oluruz. Dördüncü ehli sünnet cedelden kaçar. Bak bu çok önemlidir. Cedelleşmez ehl sünnet. ehl sünnetin işi değil ki cedelleşsin. Bir mesele açsalar ortaya, cedelleştiler kavga olsun o desin böyledir. Hiçbir ehli sünnet her zaman musallim olur. Zedelleşmez. Hakkı söyler, inanın inansın, inanmayanın inanmasın. Dinde husumat, nefret, kin ehli sünnetin kimliğinde yoktur. Biz kimseyi buğzetmeziz. Madem İslam dairesindedir, o bizim kardeşimizdir. Ama kötü ameli var ise o amelini, o fiilini buğzederiz biz. Bak, fark ayrıdır ha. Adam diyor bu filan filan cemaattendir. Ben na'uzu bunu hiç sevmiyorum. Hayır bu yanlıştır. Sen ehl-i sünnet kimliğinden kaydın burada. Ehl-i sünnet öyle demez. Ne kadar İslam çizgisindedir. Ben bunu seviyorum. Bu benim kardeşimdir. Ehl-i sünnet şemsiyeti altındadır. Ama bunun bu inancını yani bu fiilini buks ediyorum. Çünkü sünnete muhaliftir. Allah ona hidayet versin. Onu ile mükellefim ben. Allah ona hidayet versin. Dua edeceğim. Bir de onun giriş noktalarını bulacağım. Nasıl ben onu kurtarayım? Allah ben nasıl kurtardı? Onu nasıl kurtarayım? Onun yollarını aramam lazım. Gece mi gündüz etsem bile Allah indinde çok büyük mükafat sahibi olurum. Bir kardeşim çünkü Resulullah ne diyor? Bir denen imanı tamam olmaz. Hatta kardeş, kendine sevdiğini kardeşi için sevmesi. Sen istemiyor musun kurtardın? Seviyorsun kendin için cenneti, hurri kızlarını, ha? Dünyada her güzel hayatı e, kardeşinsiz de sev, o zaman hakiki müminsiz. Yoksa senin için dildendir. İmanın çamala ermemiş. Evet. Biz halal, haram, şübhet, bunlar da cedelleşmeriz. Halal haramdır, haram, haram haramdır. Dinde cedelleşme, şüphe tevil bunlar hakkında tartışma girmez. Ehli sünnet her çeşe hoşgörüyle bakar. Her her çeşe eğilik ister. Cedelleşmek bizim sıfatımız değil. Bugün de maalesef görüyoruz gençler oturuyorlar, biri böyle diyor, biri öyle diyor. Çitene hadis öğreniyorlar. Zannediyoruz nedir? İlim budur. Hayır biz cedelleşmeyi ne açar şeytan açar. Bir de açar? Cehalet açar. Cehalet çok kötü şeydir. Çok kötü şeydir. Ama biz alimlere tabi olsak her şey çözülür. Yani bizim halimiz neye benzer arkadaşlar bilir misiniz? Bir tane dört hadis, dört ayetin anlamını biliyor. Celip hüküm kesiyor. Ha? Birden de alimdir. Bütün şeriatın kapsamlı şeriatın genelini biliyor, hüküm kesiyor. Hangisi doğru olur? Alemin sözü doğru olur. Aynen neye benzer? Bunu anlamak için. Ev kapısındaki o gözlük var ya, bakıyorsun dışarıya. Baktığında ne kadar yeri görüyorsun? Bir metre alanı görüyorsun. Ama kapıyı açtın, başını çıkarttın, kim o dedin? Hiç gizli yer kalır mı senin için? İşte alemler kapıyı şeriat kapısına atmışlar, nedir diyorlar. Alimler şeriatın geneliyle sana fetva veriyorlar. Sen dört ayetin ölçüsünde, dört hadis ilmin, kıt ilminin ölçüsünde fetva veriyorsun. Nasıl isabetli olursun? Onun için bizim gençler bir gün bakıyorsun böyle diyorlar. Bir hafta sonra geliyorsun bakıyorsun zikzak çizmiş. Üç hafta sonra, Bir sene sonra geliyorsun bakıyorsun kılıp kıyafet değişmiş. Sabit kalamıyorlar. Neden? alemin çizgisini kaybetmiyorlar. Yani ne gerek var? Bir de burada ne? Kendisini de kaybettiği gibi cüvencini de halktan kaybediyor. O zaman ne oluyor? Dışlanıyor toplumdan. Dışlandı toplumdan ne olur? Şeytanın atba olur. Topl toplumdan dışlanan şeytanın atbağı olur. Yalnız kalır. Evet. Beşinci Selefi Salihin Selefi Salihin imamlarını tazim edenlerdendiler. Her zaman, pardon, ehl-i sünnet selef imamlarını tazim edenlerdendir. Yani büyüklerini, sahaba, tabi'in, atiba-ı tabi'in, dört imamı, kim baktın onlara saygı gösteriyor, sözlerini alıyor, bil o ehl-i sünnettir. Kim baktın bunlara dil uzatıyor, onlar da adamdılar, biz de adamız. Onlar da iştahat biz de ederiz. Bunu dedi, bil ehl-i sünnet çimliği onda yoktur. Ehl-i sünnet alimlerine saygılı olur. Ehl-i sünnet yolu çünkü doğru yoldur. Biz alimlerimize saygımız var. Neden? Biz haddimizi, sınırımızı bilenleriz. Gerçek Ehl-i sünnet budur kardeşler. Bugün de toplumda yanlış tanıtılmışız. Yanlış hata, yanlış imaj verilmiş. Ehl-i sünnet dedin işte delilinle ya sen delilden ne anlarsın? Bazen arkadaşlar geliyorlar bir söz söylüyorum diyor delilin ne? Tabi onun asıl cevabı delilim diyorum alimler söylediler. Nereden söylerler? Ben ilgilendirmez. Geçsen araştır. Ama bazı diyor delilin ne? Onu anlatmak için diyorum delilim budur ona karşı bir delil getiriyorum. Nasıl olur? E bu da bukarda diyorum. Hadi çık arasından. Sen dedin de sayı hadis bu da sayı hadis. Takılıp kalıyor. Yani sen o delilin ne diyen alim olması lazım. Değil mi? Bütün püf noktasını, bütün delilleri toplamış kendi görüşünü racih etmiş meydan okuyor karşısına. Bu alimdir. Hakkı var okusun. Alimdir. Mükelleftir. O alim diyorlar. Alimler icma etmişler. Alim çor çorunda teklil etse kendi görüşüne amel etmese babal altındadır. Alim mükelleftir. Eliyeti oldu. Bir ilim telebesinin de aliyeti oldu. Teç mezhebe bağlanması caiz değil. Tam bir mükellef oldu. Usul da bir mezhebe olur. Ama dediğimiz gibi o mezhebin hatalarını törpülemek zorundadır. E ama bizimkiler dört hadis öğreniyorlar. Gelip sana delil soruyor. Biz alimlerimize saygımız var. Delil ne? Alimler demişler. Onlar bizden daha iyi bilirler. Ama alimler derken bugün de bize diyorlar işte ehli i bid'at alimlerini gönderiyor. Hayır biz alim derken hakiki ehl sünnet alimlerinden bahsediyoruz. Ki bunların tarihleri bellidir. Bunlar ne para için ne dunya için ilmi değişmezler, dini, dini değişmezler. Bunlar hava nefis, şehvet. Bunları ittiba etmezler. Allah rızası için dini uygulanlardır. Niye dört imam imam oldu sizce? Böyle evlerinde oturmuşlar mıydı? Güzel e, yemekleri yer, yürürler güzel yerlerde, yatıyorlar villalarda oturuyorlar mı imam, imam mı oldular? Hayır. İlimleriyle, bir daha neleriyle imam oldular? Duruşlarıyla. Bütün imamlar zalimlerin karşısında durmuş, bid'atin karşısında durmuş. E Şübhetlerin karşısında durmuşlar. O, öyle dört imam imam oldu. İmam, i̇mam Malik bütün bid'atların karşısında durmuştu. Onu halife zeld etti bile. Kırpatladı. Durdu karşısında boyun eğmedi. İmam Abu Hanife aynen. Mahpusana da öldü İmam Abu Hanife. İmam Abu Hanife niye mahpusana öldü? İşte devlet halife dedi ona gel sen kadil kudat ol. hadilerden böyücü ol. Olmam dedi. Sizin, sizin devletinizde zulüm var ben bu zulma, ben kadı olsam bu imzatmış imza atmış olurum. Yani bu kaldırırsın, Hazreti Ömer'in yoluna gö çevirirsin devleti, yani ben olmam. Olur olmaz attı mahpusuna da, öldü mahpus hanı da o Onun için mi mahalif oldu? Taviz verdi mi? E biz bu alimlere i̇mam Ahmed Ahmet biliyorsunuz ki sene kırbaçlandı. Ne için? Kur'an mahluk desin. Demedi. i̇mam Ahmed Ahmet Kur'an mahluk deseydi bugüne kadar din olurdu. İşte bu görüşleriyle imam oldu. İmam Şafii herkese İftira atıldı, sabrettiler. Bu, bu bütün imamlar. İmam Avza'i olsun. Ne kadar imam. Dört imamdan yüzlerce, binlerce imamlarımız var bizim ehl-i sünnet. Bunlar hepsi görüşten. Biz böyle imam uyuruz. Yok bir tane ahzı var konuşuyor, yani çitap yazmış bu bizim imamımızdır. Hayır, öyle değil mesele. Altın konuşsun, ilmiyle amel etmiş Ehl-i sünnete göre alem, alim değil bu bir qaydedir yine. İlmiyle amel eden alimin söz anlı. Biz öyle imamlara tazimimiz yok. <gülüyor> bir de bunlar o kadar çoktur. Yani bir kitap yazsak bunların adlarını sadece o kitapta toplayamayız. <gülüyor> Elhamdülillah. Zenginiz. Ama biz kendi servetimizin kıymetini bilmiyoruz. Evet. 6.'sı Ehli Sünnet ve Cemaat Kelami tevhilleri rafs eder. Zihinden kaynaklanan tevhilleri rafz eder. Yani ayet ve hadisi kendisine göre tevhilleri rafs eder. Neye uyar? Nekile uyar. Nekil akıldan onu için öncedir. Ehli sünnete göre nekil akıldan öncedir. Nekil nedir? Kitab o sünnettir. Akıl nedir? İnsanın düşündüğü meseleler. Bazı gruplar ne yapmışlar? Akli neklinin önüne çıkartmışlar. Şeriatteci gelen meseleler insanın aklına yatıyorsa bu doğrudur. Yatmıyorsa bu ne batıl bir tevil getirir. El üstünde öyle değil. Aklımıza yatıyorsa yatmıyorsa biz Allah emrettiğine uyacağız. Çünkü akıl olmamış Allah'ın hükmünü tartsın. Kafe. Akıl ne için olmuş? Allah'ın hükmünün hikmetini anlasın. Onu amel etsin. Fark buradadır. Eğer akılı Allah'ın hiçmetiyle amel etsen senin imamın kim olur? Hayır. Akıl akıl Allah'ın Hükmünün hikmetini anlamakta çalışsa senin imamın kimdir? Resulullah'tır. Akıl Allah'ın hükmünü tartmaya kalksa senin imamın kim olur? İblis. 13 üç akılcıların ilk imamı kimdir? İblistir. İblis ne yaptı? İblis şey gününde aklını öne kattı. Emir gününde. Allah dedi secde yap. Dedi nasıl secde yapın? Ben ateştan daha gücülüyüm. Bu topraktan. Batıl bir kıyas yaptı. Batıl kıyas yaptığı için allah Teala akle o şeyi vermemiş. O o cücü o görevi vermemiş. Akıl olmuş Allah'ın hikmetinde çalışsın. Yok Allah'ın emrinin önüne söz katsın. İşte ehl sünnet nekli aklın önüne çıkartır. aklı neklin önüne çıkartmaz. Bir tane baktın delil geldi dedi emanna ve saddakna semina ve ata'na bilba sünnet bir tane mırıngırın etti. Aa, bu böyle diyor bu. Ayetlerin boynunu eğdi. Zordan bir yere sokmaya çalıştı. Zordan bir hüküm çıkartmaya çalıştı. Bir o ehli bir ettir. Ehli sünnet çimliği ondan alınmıştır o konuda. Bak bu çimlikleri biz kendimizde tespit etmemiz lazım arkadaşlar. Burada vaaz yapmıyoruz. Bu vaaz dersi değil. Bu çimlik tespitidir. Bunları bir çüphe edip kulağımıza koymamız lazım ki mesela matematikte nedir? En en En kolay şey Çocukluktan bize matematikten öğretirler. İçi çarpı iki beş. dört. Beş çarpı beş. Bu olmasa bizim tandana, matematikten geçe başarılı olur muyuz? Olmaz. Her zaman cebimizde bir şey var. Çarpın şeyi var. Çıkartıp ona bakıyoruz. Bular da bizim için budur işte. Formaldır bu. Bular olmadıkça biz her yerde çıkartıp bunlar ölçüdür, mihenk taşıdır bizim için. Eğer bunlardan kaysak biz raya oturtmamız lazım kendimizi. Bunları ezberlememiz lazım. Biz Ehl-i Sünnet'iz. Evet. Sonra Ehl-i Sünnet yedinci meselede bir meselede hüküm çıkartıyorsa bir delilden amel etmez. Bu da çok önemli meseledir. Bir delilden amel eden ne olur? Sapık olur. Adam arıyor bir hadis buluyor Resulullah böyle demiş. Aa bu böyledir amel ediyor. Hayır. Ehl-i sünnet vel cemaat sahabe döneminden bugüne kadar bir meselede istiyor desin bu halal mı haram mı o meseleyle ilgili ne kadar delil var toplar. Kur'an'da sünnette Resulullah'ın görüşü, ikrarı, kavli, sahabenin görüşü, kavli hepsini toplarlar. O, o bir sürü delilin şemsiyesi altında bir hüküm çıkartırlar. Burada ne oldu? Hüküm olur? Mükemmel olur. Neden mükemmel olur? Çünkü her şeyi görmüşsün sen. Her şey senin altında. Bütün burada bir delil var buna karşıdır. Orta yolun bulursun. Bir delil buradan biraz ona karşıdır. Onun yolunu bulursun. Ortada da çıkar. Şüphetsiz bir halle ulaşırsın. Orta yola ulaşırsın. Hüküm çıkartırsın. İşte bizim icma da böyle çıkmış arkadaşlar. Hata ihtimal var mı icmada? Yoktur. Ama sen bir ayet okuyorsun, bir ayette o ayetten amel ediyorsun. Ama bir sürü ayet var o ayeti açıklıyor. Yani o ayetin tersidir. Ya sünnet açıklıyor. Ya Resulullah'ın harekatı, fiili, ikrarı onu açıklıyor. Sen hepsini toplarız ama bazı fırkalar var ne yapıyorlar? Bir delil getiriyorlar. O delilden hüküm çıkartıyorlar. Hüküm çıkarttıkları da doğrudur. Zahiren doğrudur. Ama hakikaten doğru değil. İşte Ehl-i Sünnet böyle hüküm çıkartır. Çünkü hadis var mensuktur, ayet var mensuktur. Ha? Hadis var geneldir, hadis var açıklamalıdır, ayet var geneldir, Hadi, ayet var bir mesele için inmiş, ayet var genel inmiş, mücmel yani bu e, mutlak bunlar nedir? İlimdir hepsi. E demek ki Ehl-i Sünnet ilim bilerek istimbat ediyor bir meseleyi. O bir fırkalar ne ederler? İlimsiz. Bugün de aynen maalesef görürüz bizim bazı arkadaşların içinde ilim bilmiyorlar, iştihad ediyorlar. Hem de keşke Arapça bilip Buhari'yi okutsa, Buhari'nin okuduğu lafsızdan iştihad etse etmiyor. Mütercimin rahmetine kalmış. Ne anlamışsa o ayetten malin çevirmişse, ne anlamışsa, o hadisten malin çeviriyor. Ondan iştihad ediyor. Allahu Ekber. 1400 seneyi silip bir kalemle atıyor. Kendi iştihadını koyuyor ortaya. Bu nedir? Euzubillah, bu şeytanı mıymaktır? Başka bir yolu yoktur. İşte hariciler de öyle yaptı. İbni Abbas diyor. Ben size söyleyeyim. Bu ayet gece mi indi, gündüz mü indi, nerede indi? Anlamı nedir? Püf noktası nedir? Diyorlar. Hayır. Madem biz bu ayetten zahiren bunu anlıyoruz. Bu budur. Ne farkımız var bizde olarak uysak? İşte ehli sünnet nedir? 7. mesele dedik. Toplar. Topladıktan sonra hüküm çıkarttık. Sekizinci. 8. Biz kasete bağlı değiliz. Biz atmosfere bağlıyız. Millet dedi tamam. 8. Ehli sünnet. Yok insanlara salih kudve diler. Salih örnektiler. Salih insanlara örnektiler. Çok önemlidir. Anlatabildim mi bu meseleyi? ehl sünnet salih insanlara bile örnektiler. Yani ne nediler? Mükemmelin üzerindediler ya. ehl sünnet öyle alması lazım. Çünkü biz kimden alıyoruz mirasımızı? Direkt Resulullah'tan alıyoruz. Biz Resulullah'ı temsil ederken Resulullah gibi olmamız lazım. Allah Teala diyor en güzel örnek sizin için Resulullah'tır. E biz ehl-i sünnet diyoruz hiçbir şeyimiz Resulullah'a benzemiyor. Nasıl olacak bu? Nasıl kimlik sahibiyiz biz? Nasıl kimlik sahibiyiz? E Resulullah'ın ameliyle, ilmiyle amel etmesen nasıl olur? Adenzeye Resulullah'a uymak nedir? Ehl-i sünnet kimliğidir. İbadetimizde, itikadımızda, amelimizde, nefis tezkesesinde, alışverişimizde, evimizde, dışımızda, camimizde hepsinde harfiyen noktasına kadar, virgülüne kadar Resulullah'a uymamız lazım. O zaman hakikaye sünnettir. Yoksa ehli sünnet iddiaiyla olmuyor. Bir tane ben ehli sünnetim derse her şey uyması lazım. Gerçek ehli sünnet budur. Hadi Ersin hepimiz melek miyiz? Hayır. Olabilir. Ana çizgisiyle ehli sünnetim ama ben bazı konularda yanlış yapıyorum ama ikrar ederim. İkrar ederim ben yanlışım. Yok bizim arkadaşlar yetmiyorlar bazı Müslümanlar. Yen yani ehli sünnetdim iddia ediyorlar ama yaşamıyorlar. Olmaz. Ehli sünnet hakkıyla Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uyar ahlakı, ilmi, kültürü hepsi Resulullah'a olması lazım. Tabi bunlara çoğuladıkça çok gider ama biz kısa kısa vakit azaldı ondan dolayı. 9. Ehli sünnet vel cemaat İslam'dan başkaye kimseye kendisini nispet etmez. Hiçbir akala "Ben Müslümanım" diye yen de icma'ın çıkarttığı isme uyar, sünnet vel cemaate. Onun haricinde ben bucuyum bucuyum demez. Onun için ben diyorum kaçının isimlerden. Ben bucuyum bucuyum değil. Ben ehli sünnetim diyeceksin. Ehli sünnet vel cemaatim. Bir de bu 1400 sene kabul görülmüş Kimse diyemez bu kötü bir isimdir, yeni bir isimdir. Her çeşmine şey sahip çıkıyor. Sen de buna hakkıyla sahip çıkacaksın. Ben ehli sünnet vel cemaatim. Kim baktın kendisini bir fırkaya nispet ediyor, bir şahsa nispet ediyor, o o konuda ehli sünnet değil. Onuncu Ehl-i Sünnet'in bir özelliği var. Hiçbir fırkada, hiçbir grupta yoktur. Ehli i Sünnet önceden davette itikada önem verir. Dediğimiz gibi. Önceden bir tane baktın, seni ilk tanıdı, itikattan seninle konuştu, bir bu i Sünnet'tir. Ama ilk tanıdı seni, başladı ufak tefek meselelerden, ihtilaflı meselelerde bil o konuda Ehl-i Sünnet değil. Yani ehl-i sünnet yer üzerinde en önem veren akideye ehl-i sünnettir. Hiçbir fırka ehl-i sünnet gibi akideye önem vermez. Bakın kütüphanamıza yüzlerce, binlerce itikat ilgili kitap telif etmiş ehl-i sünnet halimleri. Hiçbir mezhepte yoktur böyle. Hiçbir akide fırkasında yoktur böyle bir şey. Hepsi bakıyorsun itikat meselesinde 2-3 kitapları var. Bizim ise, yüzlerce kitablarımız var. Elhamdülillah. Bu ne demektir? Ehli sünnet itikada önem veriyor. 11. Ehli sünnet itikadlarına, kavlarına, davetlerine en sadık olanlardır. Ve en bu konuda sabredenlerdir. Bakıyorsun bütün fırkatlar zigzag çizerler. Baskı oldu. Renk renk değişirler ama ehli sünnet her zaman dobra dobra durar. Savunur sonuna kadar. Başı gider, daveti gitmez. İşte dedik biraz önce dört imamın hali. Neden dört imamın imam mezhebi oldular bunlar? İşte bak başları gitti, itikadları gitmedi. Ehl-i Sünnet böyledir. İtikadda taviz yoktur. çekilmez Dediğimizin sözün de arkasındayız. Çünkü bu cennetin anahtarıdır. Evet. 13. Eee 12. Ehl-i sünnet vel cemaat her zaman cemaata önem verir. İhtileften kaçar, teç kalmaktan kaçar cemaat, ülfet kuvvete önem verendir. Bir tane baktın, cemaat arıyor. Ya arkadaşlar şey bir araya gelin, ihtileften kaçın bir o i sünnettir. Kim geldi, cemaat var, işte hilaf atıyor ortaya bile o konuda ehl-i sünnet değil. Hilaf nedir? Şardir, şeytanlandır. Cemaat nedir? Allah'ın rahmetindendir. Yedullahi ma'al cema'i. Allah'ın eli cemaattendir. Nedir bunun anlamı? Yani cemaat yemin ediyorlar, el ele koyuyorlar. Allah'ın eli de onların üzerindedir. Allah Nasıl Allah Teala diyor ki sadık tacirin üçüncü ortağı Allah Teala'dır. Yani çitene, çünkü ticarette sıdık kardeş çok zordur. Çok zordur. Şeytan öyle gelir ki bütün gücünü yükler oraya. Maldır, nefistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir vadisi olsa ister vadisi olsun. Maldan. Ki sadık tacir. Birbirlerine sadık kaldıkça üçüncü ortakları Allah-u Ne demek Allah-u Bir Allah-u Teala bir tane ortak olsa ne demektir? Yani yerin, göğün, bereketi sendedir. Ama bir eski etmekle Allah-u Teala çekilir ortaklıktan. İşte Allah'ın eli cemaatlendir. Ehl-i Sünnet cemaate çok önem veriyor. Evet. 13. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaati Allah birbirlerini tekfir etmekten kurumuş. Hiç bakın hiç yoktur Ehl-i Sünnet tarih boyunca bir Ehl-i Sünnet bir Ehl-i Sünnet'i tekfir ediyor. Yoktur. Tekfir meselesi elhamdülillah Ehl-i Sünnet'te yoktur. Ehl-i Sünnet'e yani Allah'ın kafir kıldığına kafir söyler. Yan kimseyi tekfir etmez. Hele birbirlerini hiç tekfir etmezler. Çünkü ehl-i Birbirlerine özür verirler. Birbirlerinin e, şeylerini görenler. Evet. Hüküm verseler de ehl-i sünnet Adil insafla hüküm verirler. Diğer fırkalarının tersine. Diğer fırkaları havayla nefisle etki tepkiyle Bana karşı geldin diye. Ama ehl-i sünnet itidali açma, açmaz. Evet. On dördüncü Ehl-i sünnet birbirlerini sevmekle Allah'a yakın düşerler. Yani baktım bir bir bir Müslüman bir Müslüman sevilir bu Ehl-i Sünnettir. Yani nedir bu? Ehl-i sünnet birbirlerine her isterler. Birbirlerine rahmet kılarlar. Ölülerini rahmetle anırlar. Hastalarına şifa dilerler. Bu da Ehl-i Sünnet'in bir sıfatıdır. Genelde. Ehl-i sünnet bütün heri kendi üzerinde toplamış elhamdülillah. Dediğimiz gibi salihlere örnek olanlardır. Ehl-i sünnet budur. Bu çimliğin taşıdıksa sen bu çimliğin sahip çıktın bu çimliğe. Taşıdın üzerinde bu çimliği sen ehl-i sünnettin. Hangi konuda bu on dört meseleye uymadın? Bilsen o konuda en azından o konuda ehl-i sünnette raya dönmen lazım. Yoksa şeytan geldikçe seni sırat-ı müstakim üzerinden uzaklaştırır. Evet. Rabbi لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد